Ayasofya Mezopotamya yamaçlarındaki muhteşem kubbelerin inşasına ait usulün en parlak örneği, en sadık temsilcisi ve Suriye ilhamlarının en can alıcı timsali, en kalıcı mâkesi Ayasofya, şarkın ilk metropolitik kilisesi, ve fetih i Mübine kadar da Hristiyan dünyasınca biricik büyük mabet. Büyük Fethi ile iki bahr arasında bin sabreti kırılınca Konstantiniye, İstanbul, Büyük Kilisede Ayasofya Camii olur. Bu kutlu vazife ve mübarek unvan, 1934'te fezasında ezanın susup, kubbesinde Mevla'nın yadı silineceği ve asırlarca milletimizin ruhi hayatıyla iç içe olan ulu mabedin kolu kanadı kırılıp bir müze haline getirileceği ana kadar da devam eder. Ayasofya ilk basit şekliyle ve sıradan bir mabet hüviyetiyle Konstantin ve oğlunun eseri. Değişik aralıklarla üç müthiş yangın, ve eski haline benzetme istikametinde sürekli inşa ve onarımlar bu tarihi katedralin bugünkü sisli dumanlı durumuna denk bir tarihsizlik. İmparator Justinianus'un emriyle Hazreti Meryeme armağan edilmek üzere kamilen tuğladan yapılması camileşen bu büyük kilise uğrunda sergilenmiş en büyük tarihi gayret misali. Mimari güzellik, iç devdebe, dış ihtişam ve Meryem valideye ithaf gibi yürekleri hoplatan maddi manevi bütün güzellik unsurlarını ihtiva eden ulu mabet, görkemine uygun muhteşem bir küşatla ibadete açılır. O güne göre her şey o kadar eksiksiz, o kadar parlak, o kadar büyüleyici düşmüştür ki, bir tarafta kendinden geçip naralar atan halk yığınları, Hazreti Mesih'i hoşnut ettiklerini sayıklarken, diğer yanda İmparator, yapıp ortaya koyduğu bu büyük eserle meşhur Hazreti Süleyman'ı kastederek, Süleyman seni geçtim diye haykırmaktadır. Gariptir. Bu şatafatlı açılış üzerinden henüz çeyrek asır geçmemiştir ki, ulu mabet bu defa da şiddetli bir zelzele ile sarsılır. O muhteşem kubbenin bir yanı çöker. Vaiz kürsüsü ve Hristiyanlarca mukaddes ekmek ve şarap dolapları paramparça olur. Derken, mabet yeniden onarım alınır. İnşa, tezyin. Çok geçmeden, arkadan Latinlerin Konstantiniyeyi işgalleri ve yüce mabedi yakıp yıkmaları, içindeki kıymetli eşyayı yağmalamaları, ulu mabedin bir türlü bitmeyen, çileli ve sisli hayatından sadece birkaç satır. Yapıldığı günden itibaren hiçbir zaman belini doğrultma fırsatını bulamayan Ayasofya, ancak 15. asrın son yarısına doğru gerçek sahiplerinin eline geçince, 5 asırlık bir gül devri idrak edebilecektir. Tam akide boğuşmalarının azgınlaştığı, Bizans'ın temelinden sarsıldığı, Ayasofya'nın da mana ve muhtevasıyla müntesiplerinin elinde sürüm sürüm hale geldiği çok buhranlı bir dönemde, bu defa da statiğin vefasızlığı en ürpertici şekilde kendini hissettirir. Ve adeta Bizans'taki yıkılış çalkantılarına, Ayasofya'nın kubbe ve duvarları da bütünüyle iştirak ediyormuş gibi, Kubbe ve kubbe istinatları arasında bir iftirak, bir kaçış baş gösterir. Konstantin'in İstanbul olma sathe mailine girdiği bu esnada maili inhidam Ulu abede, hayırlı el mimar Hayrettin'in dahiyane tedbirleri imdada koşar. Onu çevresinden payandalar ve mukadder bir çöküşten kurtarır ki, rivayete nazaran, Edirne'de hükümdarın karşısına çıkan koca mimar, ''Hünkârım, Ayasofya'nın minarelerinin ayaklarını hazırladım. Artık onu cami yapmakta size kalıyor.'' der. Padişahın rüyalarını, onunla paylaştığını gösterir. Böylece Ayasofya, son bir kere daha, ölüm çukuruna yuvarlanmayı Müslüman Türk'ün kolları arasında atlatır ve sağlam bir zemine oturur ölümsüzlüğe erer. Fatih ve Fetih ordusu ilk cuma namazlarını Ayasofya'da eda ederler. Daha sonra cami olma yolunda evolüsyon görüyor gibi minareleri sağında solundaki ilaveleri ve her yeni hükümdarın devrinin sanat anlayışı içinde ona değişik bir boya çalmasıyla yüce mabet, şekillene şekillene bugünkü halini iktisap eder ve bugünlere gelir ulaşır. Bağrında eda edilen ilk cuma namazından itibaren, Müslümanların gönlüne giren ve daha sonra günde beş defa onların ruhi hayatıyla bütünleşen Ayasofya, bize o kadar ısınmış, bizimle o kadar içli dışlı olmuştu ki, bir gün İstanbul'u işgal edip camileşen bütün kilise ve manastırları eski haline çevirerek, minarelerine çan takmak isteyen ehli salibe karşı, en yüksek ve gür sada onun kubbesinden taşıp, Anadolu'nun dört bir yanında yankılanmıştı bu manalı ve görkemli kükreyişle milletimiz istiklale giden yolları bulmuş ve Ayasofya'da kubbesine salip yerleştirilmeden kurtulmuştu. Kurtulmuştu ama, bugüne kadar hep ruh ve irade nesilleriyle temsil edilen, daha çok da bir kuvve kutsiyeye musahhar olan ulu mabet, bir zamanlar bütün bütün maddileşen bir dünyadan kaçıp, Mananın temsilcisi Muhammedi Ruh'a teslim olduğu gibi, bu defa da beş asır boyunca kendisine sahip çıkanların, materyalist batı ile zifaf sevdasına düşmeleri karşısında, cami-kilise arası bir berzaha yuvarlanır. Ve bir kurtarıcı beklemeye başlar. Ayasofya'yı düştüğü bu son berzahtan kurtarıp yeni bir dirilişin arasatına ulaştırmak için Hızır çeşmesinden su içmiş Hızır çelebidere, Ulubatlı Hasanlara, Ak Şemsettinlere ve Fatihlere ihtiyaç var. Yani medresenin ilim ruhuna, teklinin gönül hayatına, kışlanın disiplinine ve bu sac ayağını bütünleştirecek bir baş yüceye ihtiyaç var. Ayasofya milletimizin ruhuyla o kadar bütünleşmiş ve onun benliğine o kadar sinmiştir ki aradan bunca yıl geçmiş olmasına rağmen onun hala o kendine has ışıktan atmosferi, sessizliğe boğulmuş nurlu minareleri ve aydınlık devirlerini tedai ettiren çevresi iklimine uğrayan hemen herkese Kadimden onların dostuymuş gibi bir şeyler mırıldanır, bir şeyler sayıklar ve bir şeyler anlatmaya çalışır. Bizler her semtine uğrayışımızda, onu şanlı geçmişimizden ve muhteşem cetlerimizden bize intikal etmiş bir pırlanta gibi seyrederiz. O da gözlerimizin içine gülerek bizlere bazı imalarda bulunur ve ruhlarımıza bir kısım gizli duygular fısıldar. Evet o, bugünkü hüzünlü hali, yürekler acısı yalnızlığı ve zaman karşısında morlaşan mağlup havasıyla dahi, hep kendinden söz ettirmek, kendini sevdirmek isteyen bir çocuk gibi, ne yapıp yapıp bir yolunu bulup, gözlere, gönüllere girmeye çalışmakta, ve geçmişteki rengi, ışığı ve atmosferiyle bir şiir olup ruhlarımıza akmaktadır. Ayasofya, hafif sisli görünüşü, ince turuncu havası ve şimalli tabiatı ile Anadolu'dan daha çok batı yamaçlarının vahşi gülleri gibi İlk bakışta duygularımıza biraz sertçe çarpar geçer. Ama arkadan beş asırlık dostluk ve ünsiyetin bütün şıkları, bütün renkleri, bütün incelikleri bu bu zevk dalgaları halinde dört bir yanımızı sarınca, onu en sıcak duygularla kucaklar ve öz ve öz kendi bahçemizin gülleri gibi koklamaya başlarız. Hele geçmişin hülyalı mavilikleri içinde onu pırıl pırıl, taze tenli, gencecik günleriyle tahayyül eder ve gönüllere girdiği mana derinlikleriyle duymaya çalışır. Bu esnada o, kendi musikisini mırıldanmak için bir mızrap gibi eski hatıralar üzerine inip kalkmaya başlar ve bir ses yumağı, ses paketi misürlü, bağrında sakladığı ak kara, acı tatlı, hoş na hoş, 1700 senelik bütün geçmişini bütün sergüzeştini haykırmak ister. İster de ağzına bant yapıştırılmış veya fermuar vurulmuş bir insan gibi yutkunur. Bir şeyler anlatmaya çalışır. Fakat anlatamaz. Anlatamaz da hicranla iki büklüm olur. Mosmor kesilir. Ve bir tuğla yığını gibi yerinde kala kalır. Ayasofya, asırlar ve asırlar boyu bizim dünyamızla o kadar kaynaşıp bütünleşmiştir ki, ona halis bir İstanbul nazarıyla bakabiliriz. Evet, dört bir yanında onu destekleyip ayakta kalmasını sağlayan istinat duvarları harimindeki irili ufaklı Osmanlı hükümdarlarına ait ilaveleri, cihan devletinin dört asır boyu idare merkezi sayılan Topkapı Sarayı'nın himaye, vesaye ve komşuluğuna masariyeti, nihayet yanı başındaki Sultanahmet Camii ile bunca zaman içli dışlı yaşaması, onu bizim dünyamızın kopmaz bir parçası haline getirmiştir. Her gün güneş doğarken, onun minareleri arasından dalga dalga ışıklar yayılır. Kubbesini yalar geçer ve gider Sultanahmet Camii'ne ulaşır. Batarken de Sultanahmet Camii'ni kucaklayan ziya hüzmeleri, ikindi sonrasının hüzünde esintileriyle Ayasofya'yı okşar ve Topkapı Sarayı'nın üstünden boşluğa kayar. Işık günde iki defa bu iki ulu mabet arasında gelir gider ve adeta Hazreti Mesih'ten Hazreti Ahmet'e Hazreti Ahmet'ten Hazreti Mesih'e birer tahiyye akisleri sergiler durur. Bilhassa hüzne açık sineler bu iki mabet arasında ve Topkapı Sarayı güzergahında sürekli doğudan batıya doğru ...sisli ve serin bir havanın estiğini duyar. Bu esintiyle beraber ruhlarına çarpan çaresizlikle... ...burkulur ve inlerler. Bazen ufukları bütün bütün sis ve duman kesilir. Bazen de hafakan haline gelen ızdırapları... ...kudreti sonsuzun inayetiyle bütünleşir... ...ve birer şehadet parmağı gibi hep öteleri gösteren minareler arasında değişik bir temaşa zevkine ulaşır ve ye'sini parçalayacak bir büyü bulmuş gibi iradesine fer gelir. Ve bir adım daha atınca bizler için her zaman ardına kadar açık bulunan rahmeti sonsuzun rahmet kapısından içeriye girer. Bütün kalbiyle ona yönelir ve Ey açılmaz kapıları açan Rabbimiz! Şimdiye kadar lütfedip açtığın binlerce kapı gibi, Ayasofya'nın paslı kilitlerinin pasını çöz. Kapılarını aç artık ve yıllardan beri secdesizlikten simsiyah kesilmiş zeminini, secdeli başlarla nurlandır, hicran dolu niyazlarıyla yakarışa geçer. Ayasofya'nın bugünkü durumu, hemen herkese dahiyane fakat ıstıraflı bir şeyler söyletecek mahiyettedir. Evet onun yüreklere oturan buruk halini, yüzümüze bakıp bakıp konuşamayan bir insanın kine benzer şekildeki melalini her müşahede edişimizde, ruhumuzun derinliklerine, iç alemimize benzeyen emeller ve hülyalarımıza benzeyen arzular aşılar. Bu esnada, Uykuya yatmış gibi olan bütün duygularımız uyanır. Onu bir sabah aydınlığı içinde kucaklar. Çehresindeki geçmişe ait rüyalarımızı, Gelecekle alakalı hülyalarımızı bir kere daha temaşa eder. Ve o sis duman içinde, Kendimizi en tatlı düşlerin akıntısına salıveririz. Bazen, Sultanahmet minarelerinden yükselip, Ta Topkapı sarayına ulaşan, ezan seslerini, Ayasofya'dan kopup gelen çığlıklar halinde dinler, mazinin tat ve şivesiyle gönüllerimizi bir büyünün sardığını duyar ve adeta sihirli kanatlarla geçmişin semalarında uçuyor gibi oluruz. Bazen ezanla gelen tedayilerle, ruhlarımıza o kadar derin şeyler siner ki, sanki minarelerden yükselen emri bülende, Fetih ordusu da mehteriyle, gülbankleriyle refakat ediyormuş gibi, ihtişam esintileri duyulur her yanda. Ayasofya'nın çevresindeki o ihtiyar ağaçlar, ihtiyar duvarlar Ve kim bilir hangi hatıralarla dolup taşan kubbeler, kubbecikler, zaman zaman ruhlarımızda öyle anlaşılmaz hisler hasıl ederler ki, onun, onun, bugünkü gecesinden kopup gelen bu duygular, tıpkı birer matkap gibi sinelerimizi deler ve gönüllerimizde silinmeyecek izler bırakır geçerler. Ne var ki bu hal çok uzun sürmez, birdenbire inanç ve ümit ufkumuzda şafaklar türlenmeye başlar ve kışın bahar emareleri karşısında bozguna uğradığı, gecenin şafağın pençesinde hırıltıya düştüğü gibi, Ayasofya'yı saran bunca zamanlık kasvetli bulutlar da birer birer dağılır ve yerlerini bize ait olmaz mavi günlere bırakırlar. Evet, hiçbir zaman karanlıklar ebedi olmamıştır ve olamaz. Hiçbir zaman boşluk sonsuza kadar sürüp gidemez. Hiçbir zaman sükut ve sükutlarla ila nihaya devam edemez. Onun içindir ki gönüllerimize göre olmasa bile, gecenin en karanlık demlerinde dahi bize ümitle göz kapan ışıklar, ruhlarımızı doldurup içlerimize inşirah salan ilahi soluklar ve iradelerimize fer veren isinti ve kıpırdanışlar hiçbir zaman eksik olmamıştır, olmamaktadır ve olmayacaktır. Bilhassa şu anda dünyanın dört bir yanında, birbirinden parlak birbirinden güzel baharlar türlenmeye başlamıştır. Her yerde yeşeren bu umumi bahardan Ayasofya da mutlaka nasibini alacaktır ve alması da tabiiydir. Bizler onun bu uzun hicranlı döneminde bile bu inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Kaybetmek şöyle dursun her gün yeni bir ümitle onun kapılarının aralandığını görüyor gibi olduk. Ruhlarımızda şehrayinler yaşamaya başladık. Her gün onun için biraz daha gürleşen soluklar, heyecanla çarpan sineler, pekişen ruhi rabıtalar, coşan arzular ve sım sıcak dudaklar gibi gönüllerimize konup kalkan varidatlar, ilhamlar. Yıllardan beri yaşanan hafakanlarla yer değiştiren ümitler, aşklar, iştiyaklar, imbisatlarse bu mübarek fecrin aldatmayan emareleri. Yıllarca ışıkların, renklerin ağlayışıyla sararıp solan ve yorgun düşen Ayasofya, yüzümüze hep mecalsiz mecalsiz baktı ve sitemle burkuldu. Yıllarca çevresindeki çiçeklerin ekşi çehrelerinden, şadırvanın hüzünlü akışına, güvercinlerinin gamlı gamlı uçuşundan, Kos koca abidenin inkraz rengine bürünmüş olmasına kadar. Burada her şey bir ölü evi matemiyle inledi ve Heraklit bekledi. Bu kadar çileden sonra biz ve o gecenin şu sisli anında karar kararabildiğin kadar karar ki karanlığın açılması en çok koyulaştığı zaman başlar der gibi kapılarının birden bire Sırlı bir açılışla ardına kadar açılacağını, Gözlerimize gönüllerimize öteden ışıklar ümitler yağacağını, Boynunu büküp hüzün murakabesine dalmış gibi duran selvilerin, Silkinip neşe ile salınacağını, Ve Ayasofya'nın semalarında peşi peşine sökün eden şafaklarla, Çevresini saran sislerin silinip gideceğini, Hasılı bir kısım sırlı ışıkların, bu karanlık geceyi delip gül devrine giden yollara Nurlar satacaklarını bekleyen bir halimiz var Bir Fatih Bir Ulubatlı Hasan Bir Hızır Çelebi Ve bir Akşemsettin bekleyen inançlarımız var Ümitlerimiz var Ve düşlerimiz var Gözlerim yaşlı Gönlümde hüzünden derya ''Aç artık kapılarını bize Ayasofya!'' Ayasofya.